Radyoda, Türk sineması 33. bölüm Geçen bölümümüzde Taci sahte bir diplomayla doktor olmuş, yanlış tedaviyle çift Paşayı öldürüp mirasını ele geçirmek isterken çift Paşa yanlışlıkla iyileşmiş duruma bozulan Taci ise iyice bellenmiştir. Mirasa konmak için olmadık yolları denenmedik çareler, düşünmedik kalleşikler bırakmayan Taci, avukatının tavsiyesiyle en son olarak Kiftasiki Paşa'ya deli rapor almaya karar verir. Gözünü para hırsı bürüyen tacı planı uygulamaya koymak için... ...parayla tuttuğu kötü adamlarından biri olan Falconetti Fahri Efendi'yi arar. Alo oğlum, Fahrenetti Falko Efendi ile mi görüşüyorum acaba? Ne Fahrenetti Falko'su oğlum? Falconetti Fahri. Konuşma lan, <gülüyor> ben Fahrenetti Falko diyorsam Fahrenetti Falko'sun o kadar. hem sen koskoca paşa yaveriyle ne biçim konuşuyorlar lan lavuk. Hatta <gülüyor> lavuk dal kavuk bal kabalalesi. Gitme beni ee, Kusura bakmayın paşa Zadem. bir an çeşinizden çıkaramadım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, tabi tabii fırçayı yerdin yumuşadın tabi. Bana bir deli raporu lazım. Ee, e, rapora ne gerek? Siz zaten delisiniz paşa zaydem. <gülüyor> <gülüyor> Bana değil lan salak. Raporu çift paşa alacağım. Ee, ama ben deli doktora değilim ki. ...bana adam bıçakla da bıçaklıyım... ...adam kaçır de kaçırayım... ...benim delilerle, raporlarla işim olmaz... Başlatma lan şimdi işine gücüne Allah Allah... ...merak etme ben her şeyi ayarladım... ...bugün bizim köşke gelip... ...paşa babamı muayene edeceksin... ...sonra da paşa hazretleri delirdi... ...onu müşahede altına almalıyız diyeceksin... ...ve deli rapor yazıp tımarhaneye göndereceksin... <gülüyor> ...tamam mı anladın mı he? Tamam paşa zadem. ...ben beş on dakika sonra köşteyim... <gülüyor> ...işte bu kadar... <gülüyor> ...önümde hiçbir engel kalmadı... ...artık tüm miras benim olacak... <Gülüyor> evet, Taci'nin kendisini hazırladığı plandan habersiz olan çift paşaysa... ...geçen bölümden beri doktor sandığı Taci'ye doktorluk nasıl gidiyor diye sormak üzeredir. Ee, Taci damadım, doktorluk nasıl gidiyor? Doktorluk mu? Ne doktorluğu, paşa babacığım? Ne doktorluğu olduğunu bilmiyorum, sahih. Sen ne doktoruydun evlat? Şey, şey paşa babacığım doktorluğu az önce bıraktım. Zaten verlikle doktorluğu aynı anda devam ettirmek... ...bana hayli zor bir belaya meşakkat impossible interesting geliyordu paşa babacığım. Ee, sanıyorum size başyaveriniz olarak hizmet etmek... ...ve mirasınıza konmak için ecelinizle ölmenizi beklemek... ...benim için daha hayırlı olacak paşa babacığım. Ne demek, demek mirasıma konmak için ölmemi bekliyorsun ha? İyi de niçin şaşırdın paşa baba? Bunu bütün konaktakiler ve bizi dinleyen 65 milyon biliyor zaten. Aa, Allah Allah çok ilginç Taci. Biliyor musun evlat? Ben bu olayı aynen rüyamda görmüştüm. Güya rüyanda mirasıma konmak için benim ölmemi bekliyormuşsun da. Hatta bana deli raporu aldırıyormuşsun filan. Mirasıma konacakmışsın sonuçta. Sence... Bu rüyanın tabiri nedir evlat? Çok ilginç bir rüya paşa babacığım. Ee, e, bu rüyanızı tabir etmek gerekirse... Evet. ...şöyle diyebiliriz tabiri caizse. Ee, şey, e, rüyada mirasa konmak isteyen damat görmek... ...kısa ömürlü olacağınız... ...ve üç beş gün içinde öleceğinize delalet eder paşa babacığım. O yüzden mirası şimdiden bana bırakmanızda hayır var. Sonradan prosedürle uğraşmamıza hiç gerek yok paşa babacığım. <gülüyor> Rüyamı tabir ettiğin için çok müteşekkirim Taci. Seni şu andan itibaren yuvarlak masa şövalyesi ilan ediyorum. <gülüyor> Allah razı olsun paşa babacığım. Bu iltifatınıza nail olmaya çalışacağım. inşallah. Ama şey paşa babacığım buyur, hazretlerim. Buyur. E, yuvarlak masa şövalyesi değil de şöyle kare masa şövalyesi olsak paşa hazretleri. Hani yuvarlak falan hiç şey olmuyor yani paşa babacığım ya. <gülüyor> Seni kare masa şövalyesi ilan ediyorum. Hayır Allah razı olsun paşa babacığım. Sağ olasın paşa babacığım. Şey paşa Ee, sizin için bir doktor çağırmıştım Paşa Babacığım. Al içeri, al, al içeri çabuk. Doktor mu? Bu ne ya? Doktor doktor. İki bölümde hastanene çevirdim burayı Taci. Ee, şey kendisini ta Amerikalardan getirtirdim Sayın Paşa Babacığım. ...sizi baştan aşağı muayene etsin diyem de. Biliyorsunuz tıpta erken teşhis çok önemli. Belki de kanser da haberiniz yok. Ne bileyim kafa kulak oldunuz veya... ...belki de delirdiniz kafayı yediniz. Ve <gülüyor> haberiniz yok paşa babacığım ne olacak? Ya, yapma ya. Ee, tamam o zaman şu Amerikalı doktor beni bir muayene etsin bakalım. Selamun aleyküm paşa hazretleri. Ee, bendiniz Amerika'da yaşayan... dünyaca ünlü Türk doktor... ...Mehmet Öz Gazi Yaşar. <gülüyor> Hoş geldiniz doktor efendi. Ben bir şeyim yok diyorum ama... ...Tacı illa ki baktıralım diyor. Ee, Efendim öncelikle size bir kan tahlili yapmamız gerekiyor. Ardından damar konsültasyonu... ...onun ardından beyin tomografisi... ...ve karaciğer fotokopisi çekeceğiz. Şey doktor bey... ...şöyle yanıma gelir misiniz... ...sizinle bir şey konuşacaktım da. Buyurun Taci Bey. salak... ...ne tahlili ne tomografisi ne röntgeni. Bırak tahlili mahlili... ...adama birkaç tıbbi itelim şöyle... ...delilmişsiniz sizi hastanede müşahede altına alacağız da yeter... ...hadi hadi... <gülüyor> ...hadi hadi... <gülüyor> ee, şey... ...tahliyle mahliyle gerek yok paşa hazretleri... ...öncelikle para psikolojik olarak... ...antidepresif boyutta... ...şizofrenik davranışlar gösteriyorsunuz... Ee, ...sonra yer yer antiseptik bir fotosellik etkisinde... ...selülojiksel travmalar yanında... ...dışa vurumunuzdan kaynaklanan... ...endoskopik ve seminestenik... indikasyonlar da cabas efendi. <gülüyor> Paşa Baba Hazretleri. Adam bir bak işte anladı. Ee Amerikalı boru değil yani. Ee, e, söyle bakalım doktor bey. Paşa Babam ölecek mi? Aman aman şey yaşayacak mı? Eğer izin verirseniz sizi 24 saat müsaade altında tutmamız gerekiyor. Ee, müsaade değil salak müsaade müsaade. <gülüyor> evet e, yani ben de öyle dedim. Müsaade ederseniz sizi müsaade altında tutmalıyız demek istedim ben ya. Aa, madem öyle diyorsunuz öyle olsun. Ee, sanırım Paşa Babam karan. ...karantina odasına da alacaksınız değil mi doktor? Ee, karantina odası mı? O ne tacı? Ee, şey, şey sevgili paşa babacığım... ...modern yapılarda yeni bir oda türü paşa babacığım... ...Fransa'da çok moda oldu bu oda. Size sürpriz olsun diye gizlice yaptırdık paşa babacığım. Artık köşkümüz 19 oda, 3 salon, 2 karantina odalı sayın paşa babacığım. Aa öyle mi hiç fark etmemiştim. Tabii fark edemezsiniz. Çünkü siz hafızanızı da kaybettiniz. Yani resmen bunadınız paşa babacığım. ...devamı gelecek bölümde. Yazar Barımar Pekin, oynayanlar Barımar Pekin, Serpil, Pekin, Savaş, Bayındır, Serkan, Fırat, Paşa, Yiğit, Arısoy... ...Küçük Yıldız, Yağmur, Dilara, Pekin, Teknik Yapım, Barımar, Pekin. <gülüyor> dinleyin, dinleyin, dinleyin.